Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Günaydın Aha, Hayat, hukuk ve siyaset hakikaten tam da alt başlığı programın uygun ne kadar uygun diye her seferinde düşünmekten kendimi alamıyorum doğrusu Evet hepsi birbirine girmiş durumda ama oldukça önemli birkaç hukuk diyebileceğimiz haber var. Özellikle de işte 12 Eylül'ün sağ kalan iki junta liderinin darbecinin mahkeme önüne çıkıyor olması oldukça önemli görünüyor. İstersen oradan bir başlayalım. Yargı organının durumu üzerinde de biraz konuşabiliriz. Ee, olur tabii şimdi bu 12 Eylül'in yargılanmış yargılanmasının artık başlaması diye niteleyen olay önemsiz değil yani bunu hani aman canım işte 30 yıl sonra iki tane 80 yaşını aşmış generalli mahkeme önünde çıkarmanın ne önemi var diyemezsiniz bu tür davalara e, şöyle yaklaşmak gerekiyor. tarihtenin de benzerlerine e, değineceğim. Ee, acaba e, öncelikle cezalandırma amaçlı bir e, girişim midir bu yoksa e, başka amaçları da başka amaçlar mı öne çıkar? Ee, böyle bir dava açıldığında benim öncelikle e, üzerine durmayı istediğim nokta e, görmeyi istediğim nokta. bir bellek oluşturmaktır yani yargı yoluyla tarihsel belleyi adil bir şekilde oluşturmak ve yerleştirmektir iki Eylül'ü yargılamak demek 12 Eylül'de yaşanan bütün ihtilalleri mahkemenin önüne çıkarmayı beklemekle eş anlamlı görülmemeli ayrıca Ee, bu, bunu, bu, yani bu, bu bir hedef olmalı bundan hiçbir şekilde vazgeçmek gerekmez ama bütün sorunlar yargı önüne mahkeme önüne çıkmadan 12 Eylül yargılanmış olmaz demek de biraz hukuksal e, sinizme hatta nihilizme kaçar şey, e, yargılamanın fonksiyonu yargı organlarının işlevlerini, siyasal toplumsal hayata katkılarını değerlendirirken onların e, gücünün sınırını da, işlevinin sınırını da iyi görmek gerekiyor. Hatta e, o işlevlerini ve gücünü yargı organlarının abartmamak gerekiyor. Çünkü abarttığımız zaman pek çok sorunun çözümünü onlara havale etmiş oluyor ki şu an öyle oluyoruz ki şu an Türkiye'de yaşadığımız yargı ile ilgili sıkıntılar bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Demek istediğim şuydu bu kadar dolandırdıktan sonra şu Nürnberg yargılamaları tarihin en önemli yargılamalar arasında kabul edilir. Nazilerin üst düzey yöneticilerin yargılandığı bir ana davası var. Bir de işte yan davalar diyebileceğimiz davalar var. Şu ana davada kaç kişi yargılanmıştı? Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla 24 kişi yargılanmıştı. Evet. Ee, bu düşünün bir e, 12 yıl sürmüş bir e, vahşet e, rejimi, e, 6 milyon insanın katledildiği bir soykırım, 60 milyon insanın öldüğü bir savaşı başlatan e, bir yönetim ve toplam 24 kişi yargılandı. E, üst düzey sorumlu olarak. Tabii başkaları da yargılandı, sonra başka davalar da geldi falan. Şimdi CUNTA'nın... <gülüyor> Junta'nın tamamını yargılamak keşke daha erken mümkün olsaydı. O zaman mesela 5 kişiyi çıkaracaktık büyük ihtimalle. Ee, bu bu görüntü ne, neye benziyor? Arjantin'de de 83'te Junta e, çöktükten sonra ilk yargılama 5 kişiyle başlamıştı. Junta'nın e, 5 lideri mahkeme önüne çıkmıştı ve o fotoğraf Ee, zaten belleklere kazındı. Şimdi, e, Türkiye 12 Eylül bu, bu 12 Eylül davası şimdi önümüzde olan iddianamesi kabul edilen bu davayla böyle bir e, sonuç almayı öncelikle hedeflemelidir. Yani 12 Eylül ile ilgili tarihsel belleğin bir de mahkeme aracılığıyla kaydedilmesi bu bir. ikincisi şüphesiz darbe girişimlerine karşı bundan sonra bu tür niyetler taşıyacak olanlara karşı da bir mesaj niteliği taşıyor ama ben onu çok fazla önemsemiyorum. Yani çok etkili bir Ee, sonuç bir e, tedbir olduğunu düşünmüyorum dava açmak e, bundan sonra darbeye niyetlenenleri caydıracaktır gibi bir e, sonucu olacağını söylersem ve bunu çok önemsediğimi belirtirsem naiflik yapmış olurum ee, darbe yapmak isteyen ve o gücü kendinde gören zaten e, pek çok şeyi göz almış demektir yargılanmayın elbette Evet burada yani önemli olan çok önemli husus tarihe kayıt düşmek ve adalet duygusunu toplumun evet, temel evet. dokusunu da oluşturduğunu biraz önce Mahir ile de konuşuyorduk. Yani toplumun üzerinde bütün toplumların on bin, binlerce on bin yıldır belki de bilebildiğimiz medeniyet diye adlandırdığımız tarih boyunca da En önemli dokuyu oluşturan, çimentoyu oluşturan tabir caizse noktalardan, unsurlardan biri adalet duygusunun paylaşımı, adalette eşitlik diyelim ona hatta. Zaten adalet dediğimiz şey özellikle hukukta çok böyle soyut bir değer olarak kalamıyor. Yani biz adaleti bir siyasal hedef olarak önümüze koyduğumuzda soyut tanımlarla eğitilebiliriz. Hukukta adaleti soğutlaştıran ölçütler var. Bunların başında da hukukun herkese eşit olarak uygulanması evet. gelir. Şimdi hukukun eşit uygulanması hem getirdiği hakların hem koyduğu yükümlülüklerin hem nimetlerinin hem kılfetlerinin olabildiğince elbette eşit paylaştırılması, eşit uygulanması adalet duygusunun ön şartlarındandır. En önemli sütunlarındandır. Yani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. Hı hı. E şimdi de böyle bir şey e, olması tabii e, hani kimsenin yanına kâr kalmaz halk arasındaki tabirle E, Kimseyin yanıma yaptığı yer kalmaz e, e, inancının da yerleşmesini sağ e, yani onun yerleşüsü bir katkı sağlıyor. Evet e, yani bu özellikle de e, bir şey çok e, hatırımda kalmış bir şeyi hatırladım böyle tarihsel e, diyebileceğimiz dönüm noktaları olduğu zaman hep aklıma geliyor. Bir grup öğrenciye bir demet vermişti Marmaris'teki yerinde otururken evet. Kenan Evren. Hiç aklımdan çıkmayan bir şey vardı. Çocuklar bilmiyor yeni bir kuşak yani üstünden evet. silindir gibi geçirmiş bir toplumda. Ev ödevi olarak işte bir zamanların devlet başkanı Kenan Evren'le konuşmaya gitmişlerdi ve oradaki bir kız çocuğu sonradan çıkışında işte öğrendik bir şeyler sorduk filan. En çok dikkatimi çeken bir tek şey vardı diyor. Büyük bir korku ve tedirginlik içindeydi diyor. O yaşlı adam. Evet, şu, ya bu da hiç önemsiz değil. Evet. Ee, yani bir zaman bir, bir zamanların böyle e, hani muktedirlerin hatta kendilerine sınırsız kudretli gören insanların e, çağ değişince şartlar değişince kendileri böyle bu korkuyu yaşamaları o iktidarın zırhından imkanlarından korumalarından uzaklaştıkça kendilerine dokunulabilmesi dokulduğu anda da yaşadıkları o korku doğrusu benim için de çok değerlidir. Evet, bütün toplum için de bence de önemli evet. bir şey. Yani. Evet. O korkuyu yaşadıklarını görmek e, bence özellikle e, küçük e, cunta ya da e, otorite meraklılarına, küçük diktatörlük meraklılarına toplumun her alanda, toplumsal ilişkilerin her alanda bir tür ibretlik mesaj gibi görünür bana da. Yani bu açıdan da bir önemi var elbette. Evet pek az... Mülakatı olmuştu zaten de çok dikkat çekici bulmuştum küçük bir kız çocuğunun 10-16, 15-16 10, yaşlarında bir öğrencinin gözlemiydi çok net. Evet çok da güzel bir gözlem. Evet şimdi bu en önemli yanı bu tabi ve böyle bir şey oldu fakat yargı organının genel gidişatı konusunda da bazı şeyler söyleyebiliriz herhalde. E çok şey söyleyebiliriz. Yani bir yandan böyle bir, bir olumlu gelişme var. E, şimdi failime meçhul ilgili soruşturmalarda da önemli ilerlemeler var falan ama e, ben biraz önce e, hani e, pek çok şeyi yargıdan beklemenin e, yaratabileceği sakıncalar da işaret ettim. E, Hı -hı. Kastettiğim şuydu. E, şu Türkiye'de yargı e, özellikle e, bu Hani sıkı yönetim e, mahkemeleri, özel mahkemeler diyelim. Bunların içine sıkı yönetim mahkemeleri, DGM'ler ve şimdi özel e, yetkili ağır ceza mahkemeleri öncelikle gider. E, anayasa mahkemesi gibi sistemin tepesinde bulun, e, bulunan organlar kendilerini e, bir tür e, kurtarıcı misyon sahibi kurumlar olarak görürler. Yani ülkeyi biz düzeltiriz. Ancak biz düzeltiriz ee, anlayışına, bir şekilde kuruntusuna sahipler. Bu e, bazen sözlerine çok açık yansıyabiliyor. Orada çalışan kişilerin e, ya da işte sorumluların ya da başkanların sözlerine yansıyabiliyor. Bunun en açık örneğini Yekta Güngör Özden vermişti Anayasa Mahkemesi Başkanı iken. Türkiye'yi kurtarırsa yargı kurtarır, başka hiç kimse kurtaramaz gibi falan bir şeyler söylemiş <gülüyor> 90'lı yıllar. <gülüyor> ha, hatırladım. şimdi bakın o herhangi bir söz değildi. Onun kendi nobranlığının, kendini beğenmişliğinin falan bir ifadesi olmaktan da ibaret değildi. Daha fazlasını içeriyordu. O bir kurumsal bilinci dışa vuruyordu. Yani bir kurumun bilinç altını diyebiliriz. Dışa vuran bir sözdü. Şimdi <gülüyor> durup dururken ya da olur olmaz Her konuda e, iddia hazırlıyor e, neredeyse özel yetkili yargıza mahkemeleri e, işte mesela e, Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması ile ilgili fedeki hazırlıyor yani her yeri her şeyi böyle e, radar gibi tarayan bir e, bir konumda Görüyorlar kendilerini işte bir gazeteci bir şey söyledi mi ona dava diğeri bir şey yaptı mı ona iddianame falan neymiş sorsanız aslında biz hukuku uyguluyoruz diyecekler e, düzeni sağlayacağız canım olur mu öyle şey falan diyecekler. Şimdi Türkiye'nin e, asıl sorunlarının asıl çözüm yerinin e, ne olduğu konusunda ki. E, tartışma ya da gözlemler Türkiye'nin siyasal ile ilgili önemli şifreleri de tanımamızı sağlar gerçekten. E, bir yandan e, ordu böyle bir e, kurumsal bilinç ve tutuma sahipti yıllarca. Bu şimdi kırıldı tabii büyük ölçüde kırıldı. İşte tam vesayet dediğimiz şeyin yarattığı bir tutumdur bu. de işte iki tane kurumda çok e, oradan yansıma buluyordu. Biri orduydu, biri yargıydı. Ordu çok açık bir hesaplaşma içinde e, yenildi. Epeyce ciddi bir şekilde yenildi. Yani bu vesayet mücadelesinde e, şu son 12 Eylül davası da e, bunun bir parçasıdır. İşte başbuğun tutuklanmış olması bir parçasıdır. Ordu e, vesayet mücadelesinde şu an görünen. Yargı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Evet, ilginç olan bir şey de var. evet. Yani biraz önce sözünü ettin. Toplumu kollamak görevi orduda her zaman vardı. Bir radar benzetmesi kullandın ki bence çok evet. yerindeydi. Aynı şey de yargı organında görülüyor. Ama bir şey de sormak istiyorum. Bu e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada da Şimdi bakıyorum mesela burada bir adalet dağıtımı söz konusu değil demiş yani Silivri cezaevi ile ilgili olarak. Burada ön yargılı olan yargıçların siyasi otoritenin emrinde oldukları ve sadece oynadıkları bir tiyatro var. Bunun adına yargılama diyorlar, buna demokrasi diyorlar ama bu görevler maalesef bazı yargıçlar tarafından engelleniyor. Onlara yargıç demeyi içime doğru sindiremiyorum diyorsun. demiş. Tamam yani şöyle diyelim bu sizin hoşunuza gitmez. Benim doğru bulduğum bir ifade değildir. Dün evet. CNN Türk'te 5'te bir kadın bunu çok uzun tartıştık. Yani ben canlı yayındaydım. Ee, burada bir ivaya kapılmak lazım. Şöyle Şurada 288. madde Türk ceza kanalının yani yargıyı etkilemeye teşebbüs suçunu düzenleyen madde evet. e, aslında öyle yargının tarafsızlığını korumak amacıyla uygulanıyor değil. O maddeden kimlere döküm giydiğine, kimlere dava açıldığına bir dönüp baksanız o maddenin düşünce özgürlüğünün önüne büyük bir engel, engel olarak çıkarılıyor. Evet, evet, tabii. Yargının kendini o bisyonda güvence altına almak için sık sık. Çok dar yorumlayarak bir tehdit gibi devreye soktuğunu görürüz. Hrant bu maddeden yargılandı ve hüküm girdi. Hüküm girdi mi şimdi çok emin değilim ama kendi savunmasını yaparken adil yargılamayı yetkilemekteş etmişten dolayı da yarglandı. Evet şimdi bunun bu, bu madde şey ya, yargı şey söylediğiniz sözler ne bileyim benim e, doğru bulduğum şeyler değil. Ben Siri yargılamasını böyle görmem. Ama böyle görenin de görüşüne her bu anayasağına muharist partisi ise ki onlar çok daha fazla eleştiri hakkına da sahiptir Çünkü kamusal figürler. Yani hem sorumlulukları fazla o zaman da konuşma hakları ve konuşma ifade özgürlüğü korumasından yararlanma daha geniş olmalı. Hatta hatırlarsınız yani. E, e, ona göre burada hani e, davanın niteliğine göre bakıp da Adil yargılamayı etkilemeye yönelik olup olmadığına karar vermek yanlış. Ee, bu, bu madde tam da konuştuğumuz şeyi tabii aslında eski bir değil galiba en fazla 18 yıllık falan bir geçmişi var ama ondan önce başka hükümler de kullanılabiliyordu. Ee, yargı kendini eleştirilere karşı korumak için çok Anti demokratik, çok anti özgürlükçü çok otoriter yorumlara başvurmuştur. Mesela maddiinin manevi şahsiyetini tahkir diye bir cümlemişti. Şimdi bu devletin manevi şahsiyetini tahkirle birlikte maddiinin şey e, manevi şahsiyetinin tahkir e, gerekçesiyle kaç savunma o büyük davalar, o 12 Eylül sonrası davalar başta olmak üzere kaç dava, kaç salık. ceza giymiştir biliyor muyuz şu, o nedenle buradaki mesele siribri yoksa e, şey Kılıçdaroğlu'nun e, yerli ya da yersiz bize doğru ya da yanlış gelen açıklamaları meselesi değildir burada CHP'nin böyle bir tepki göstermiş olması bir vesile olarak kabul edilmelidir şu yargının kendini e, hani bir üst ben toplumun bir babası rolünü Ee, oynamaya hevesli görünen haline karşı yaptığı hukuksal manevralara karşı bu amaçla yaptığı hukuksal manevralara karşı bir tepki ortaya koymayı şansı vermiştir. Bunu görünür kılmıştır. Evet, bu evet. daha önce de yaptık. Evet, Başka evde evet. yaptı. Evet, evet. Şimdi bakın yargı ile ilgili benim kullandığım bu tabirde şu kendimi ihbar etmiş olurum. Da benim yargıyı etkiliğime iktidarım yok, gücüm yok. Ama onu da onu da hiç önemsemiyorlar. Yani yargıyı herkes etkileyemez ki ya. Ya ben şunu yazarım, çizerim, bağırırım, çağırırım. Ama yani yargı benden etkilenecekse E bu muhaine bu yargın her gün o, o zaman gazete okumasınlar, televizyon seyretmesinler. Hiçbir kimseyle konuşmasınlar falan. Yani bu mesele o kadar uzun konuşabiliriz ki ben şunu söyleyeyim. Ee, mesela e, Kurt Tukolski'yi biliriz değil mi? yani evet. e, bu, bu programlarda e, adı geçmiştir. E, ya benim hani, çok büyük bir özellikle okuduğum bir zaten ama Tukolski'nin en önemli özelliklerinden biri onun bir yargı eleştirmeni olmasıdır. Ee, ve yargı eleştirisi konusunda bir stil yaratmıştır. Şimdi Tukhonski'nin e, çok sevdiğim bir sözünü kaç kere kullandım. Diyor ki bu mesela bir davayı gözlüyor, izliyor ve yazıyor. E, böyleydi vay bak. Döneminde yapıyordu bunu. Bu kötü bir yargılama değildir. Bu taraflı bir yargılama değildir. Bu bir yargılama değildir. Evet. Şimdi bunun Almancasını söylesem o kadar hoş ki. Çok öyle şiirsel bir şey. Yani bu bir mahkeme değildir diyor. Şimdi o kadar e, hani e, yargı edebiyatı diyebileceğim edebiyatta da yeri olan bir sözü bilmeden bilerek belki konuşmasını sokmuştur birileri Kılıçdaroğlu'nun. E bunu hoşlukla karşılamak lazım. Tukolski'nin bir sözü bizden gelmiş buraya akmış. Bizim önemsediğimiz ve farklı düşündüğümüz bir davayla ilgili olması durumu çok değiştirmiyor. Evet e, ve kesinlikle de ilginç bir başka e, yol da açabilir belki diye düşünüyorum. E, ne dersin? Yani bunu e, dokunulmazlığının kaldırılması için kendisi de başvuruda bulunmuş Kılıçdaroğlu. Aslında bayağı ilgi çekici bir şey olur. Kılıçdaroğlu e, yargılanmaktan kurtulursa e, <gülüyor> çok büyük yani şunu e, tahmin etmek zor değil. E, e, e, kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen kişi e, Değil, Kılıçdaroğlu tabii. değil. Bundan önce de bir sürü örnek var. Kılıçdaroğlu'nun e, dokunulmazlığını kaldırmaya AKP hiç çalışmadı. Evet, ama bir, ya kaldırırlarsa e, fevkalade eğlenceli bir e, çok, şenlikli e, bir e, dönem yaşarız. Elbette. Şimdi dikkat bir defa yargı e, sadece Türkiye'de değil e, genel olarak e, bir üst ben rolünü oynamaya çok teşnedir. E, yani toplumsal Bir dönemde aman dikkat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir yargı organını nihai kurtarıcı, büyük kurtarıcı, büyük sığınmak gibi görmeyelim. Çünkü bunların katkısının sınırı vardır. Oralara yüzümüzü döndükçe toplumsal ve siyasal imkanları göz ardı ederiz. Yani kazanımların asıl adresi toplumsal siyasal mücadeleyken. Evet. kurtarıcının kurtarıcı adres olarak yargıya yönelme gibi bir bilinçaltı ya da bir bilinçli te te tercih de ortaya çıkabilir. Bunlar yanlıştır. Şimdi biz darbe meselesini veya ergenekonu falan yargıyla mı halledeceğiz? Şüphesiz yargının burada devreye girmiş olması son derece önemlidir. Fakat bu meseleler yargıda çözülmüyor. Bu meselelerin nihai çözüm yeri yargı makamları, mahkeme salonları değildir. Bakın şimdi ee, öyle olsaydı bir yanda çok önemsediğimiz işte davalar devam ediyor. Diğer yanda haydi meçhuller bugünkü yazıda da işte bir yerde geçiyor benim. Yani, hrantik davası ne oluyor? Niye böyle oluyor? E, Metin Göktepe davası nasıl kapandı bilmiyor muyuz? Bunun gibi yüzlerce daha gözümüzün önünde cerrah eden olaylarda. benzer adaletsizlikler, ihlaller olmuyor mu? Şimdi, iyiye iyi, doğruya iyi, doğru, doğru eviye evi eğri demek ve hiçbir kurumun toplumda e, çok e, büyük bir kurtarıcı olarak görülmediği bir bakış. Bu son derece önemli. Bugün Türkiye solunu zehirleyen en önemli şey neydi? Dönüp dönüp e, yüzünü orduya çevirmesi değil miydi? Yani bir gün devrim olacaksa biz orduyu, ordu içindeki işte sosyalistleri, bilmem devrimcileri falan devreye sokarız, orduyu da arkamıza alırız, olur biterden başlayan e, o anlayış gelip nerede bitti? E, darbe çağrılarıyla, işte ulusalcılıkta e, sonlandırdığı geldiği nokta bu oldu. Kurumlara bu tür bir misyon yüklemek, Bu tür ifsad edici, böyle bozucu sonuçlar da oluyor. Yargı için aynı şey geçerdi. Yargı iyisiyle kötüsüyle, imkanlarıyla, sınırlarıyla bir toplumsal siyasal mücadele ve hak arama, hak kaydetme platformudur. Bir toplumsal ben, ve bir toplumsal de, baba olarak görülmesini yol açacak her türlü tutum sakıncalıdır. Evet burada tabii şey de e, Müthiş e, önemli bir nokta Yani bir şekilde Bu Kişilerden ya da yargı Gibi e, kurumlardan Kurtarıcı rolü Oynamasını beklemek bir türlü Büyüyemeyen gelişemeyen bir Bilincin de işareti oluyor İşte öyle. vesayet budur yani evet, vesayet kendi... Altındaki kişi Büyüyemeyen kişidir yani kendi Adına hareket edemeyen, kendi çıkarlarını bilemeyen, belirleyemeyen kişi demektir işte. Evet. Bir, evet. Eğer bir kurum kendini üst ben olarak, bir baba olarak kurgularsa toplum da e, çocuk olarak kalır işte. <gülüyor> evet. <Yani. gülüyor> Vasiye ihtiyaç. <gülüyor> Vasiye. Evet. <gülüyor> evet. Bu çok bence de tam da bu şeyin konuşulduğu bir durumda bütün bu Guantanamo'nun da 10. yıl dönümünde dünyada da aslında yargının ve hukukun işletilmesiyle ilgili çok ciddi problemlerin hukuk dışılığın hakim kılınmasına yönelik bazı şeylerin de bulunduğu bir yerde Çok önemli bu tartışmaları yapmak e, gerçekten önemli. Ben e, yani bir süre bunlarla çok e, hani yol uğraştım şu tesis çalışmalarını yaparken dünyadaki gelişmeleri ve literatürü de takip ediyordum. 21. yüzyıl e, yargının en çok tartışıldığı yüzyıl hatta yargı yüzyıl olacak deniyordu ama. hem olumlu hem olumsuz anlamda deniyordu. Yani bir gün başka bir programda bunun da ayrıntılarına gireriz. Ben de çok önemli buluyorum bunu gerçekten. Yani yargının yargı yüzyılı deniyorsa bazı kitaplarda böyle bu isimde kitaplar var İngilizce'de. Hmm. O kadar çok önemli şeyler var ki tartışılacak. İyisiyle kötüsüyle. Yani onu diyorum. sadece bir yanıyla değil. Yani hem kendisinden önemli olumlu şeyler beklenecek bir platform, bir makam bir mekanizm olarak hem de pek çok toplumsal dinamiği çarpıtabilecek tehlikeli bir tuzak olarak görülüyor. Yani bu iki ucuyla çok tartışılacak hem ulusal hem uluslararası düzlemde çok tartışılacak konuların başında geldiğini söyleyen çok insan var. ...hem e, Uluslararası Ceza Mahkemesi... ...de dahil olmak. Evet, bunu... E, ...senin de iyice uzmanlık alanına... ...giriyor ayrıca... E, ...etraflıca tekrar konuşuruz. Konuşur. Diyor, konuşur. Çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la... ...hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.